Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sevgili dinleyiciler, bugünden başlayarak inşallah bir iki sene süreceğini zannettiğimiz bir süreç içerisinde Allah imkan ve fırsat verir, sağlık ve afiyet verir, radyomuza güç, kuvvet verir, hepimize dinleme ve anlatma kabiliyetleri verir ise imanla ilgili, tevhidle ilgili kavramları inşallah işlemeye çalışacağım e, Bugüne kadar işlediğimiz Kur'an kavramları Bu imani kavramlara Bir altyapı e, Olmuş olacak inşallah Ama esas e, Kur'an Temel olarak tevhidden bahseder Şirkin izalesini Ve sadece Allah'a ibadeti Öne çıkartır Dolayısıyla hemen bütün ayetlerde Bu vurguyu görmemiz Mümkündür o yüzden Kur'an kavramları da tevhid ve iman endeksli içerikli olmalıdır. Evet sevgili dinleyiciler, nedir iman? İman emn kökünden Arapça mastardır. Sözlük anlamı birini sözünde tasdik etmek, onu onaylamak, kabullenmek, itimat etmek, gönülden benimsemek, ona güvenmek, aynı zamanda güvenilmek anlamlarına gelir. Türkçede İnanmak kelimesi bunun aşağı yukarı karşılığıdır iman kelimesinin. İman kelimesi Kur'an-ı Kerim'de en çok kullanılan kelimelerden biridir. Kur'an-ı Kerim'de türevleriyle birlikte tam 900 civarında ayette geçer. Yani Kur'an'ın onda birinden fazlasının imanla direkt ilgili bu kelimeyle e, kullanılması, onun yanında bu kelimenin zıttı olan inkarı, küfrü, şirki, İman kelimesinin yakın anlamlarına Gelecek ibadeti İhlası, tevekkülü Ve benzeri konuları Bunları içeren kelimeleri kattığınız zaman Kur'an'ın Üçte birinden daha çoğu Direkt tevhidle ilgilidir O yüzden İhlas suresi ki tevhid suresi Demektir Kur'an'ın üçte birine denk olması içerdiği konular itibariyledir Evet sevgili dinleyiciler Kavram olarak iman Resulullah'ı Allah'ın yanından getirmiş olduğu bilinen haber ve hükümlerin tümünde kat'i olarak kesin bir şekilde tasdik etmek, bu tasdikini diliyle ikrar edip amelleriyle de tatbik etmeye çalışmaya iman denilir. Bilindiği gibi iman küfrün zıttıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah'ı tanımak, O'na yönelmek ona sadece ona kulluk yapılması gerektiğine inanıp, gücü yettiği kadar, imkanları el verdiği kadar bu sözlerinde sadık olduğunu göstermektir. İman, Allah'ın gönderdiği peygamberleri tasdik etmek, onların getirdikleri vahyi benimsemektir. Allah'ın emirlerini yerine getirerek, onun güven çemberine girmek demektir. Kur'an ayetlerini ve peygamberin getirdiği hükümleri kabul edip, ...bağlanmak ve ona göre yaşamaktır. Sevgili dinleyiciler, bu imanla ilgili sözlük ve ıstılah anlamlarından sonra filolojik açıdan imanın iki anlamı olduğunu da vurgulamış olalım. E, i̇ki anlamı emniyetle alakalı ifade ki Türkçe'de buna güven vermek ve güven içinde olmak e, şeklinde... Anlam veririz yani emin olmak ve kendisinden emin olunmak demek filolojik açıdan kelimenin yapısında bu e, anlam çok net bir şekilde e, söz konusudur. Dolayısıyla iman sahibi kişi yani mümin hem inandığı gücün sağladığı güvenin içinde emin olan kimsedir hem de kendisi başkalarına güven veren kimsedir. Mümin olmak, Allah'a ve Allah'ın güvenmemizi istediği, inanmamızı istediği şeylere güvenmek ve kendisi de güvenilir olmak anlamına gelir. Ee, güvenilir olmak yani imanla alakalı emin olmak, başta peygamberler olmak üzere e, meleklerin ve gerçekten Allah'a hakkıyla iman etmiş olan tüm e, can sahibi kişilerin, temel özelliğidir. Kur'an-ı Kerim Cebrail'in bir vasfının el-Emin olduğunu vurgular. Cibrilü Emin, nezele bihi Ruhul Emin şeklinde Cebrail'e Ruhu Emin veya Cibril-i Emin denilir. Yani güvenilir olan, yalan söylemeyen, kendisi kendisine güvenenleri hiçbir zaman yalancı çıkartmayan, güvene ihanet etmeyen Tümüyle güvenilir anlamına gelir. O yüzden onun getirdiği vahye en küçük çapta e, yanlış, batıl, e, herhangi bir arız olacak e, eksiklik, e, unutma, yanılma gibi bir şeyler e, isnat edilemez. Çünkü onu getiren Cebrail el-Emin'dir. Kendisine getirilip de insanlara o kendisine emin e, ruh tarafından emin cibril tarafından tevdi edilmiş olan vahiy emanetini insanlara ulaştıran kişi de el emindir malum peygamberimiz o kadar el emindir ki daha peygamber olmadan kendisine vahiy gelmeden insanlar ona muhammedül emin diyorlardı el emin olan muhammed güvenilen muhammed o yüzden e, Peygamberliğini ilan ettiği zaman insanlar ona suikastler tertip etmek istediler, işkenceler yaptılar, öldürmeye çalıştılar. Buna rağmen onu düşman kabul ettikleri halde en kıymetli mallarını, hazinelerini, değerli varlıklarını peygamberimize gelip ona emanet ediyorlardı. Başkalarına güvenmiyorlar, hatta eşlerine, evlerine kendi liderlerine güvenmiyorlar. Bir taraftan öldürmek istedikleri, düşman kabul ettikleri peygambere düşmanlıklarına rağmen güveniyor ve kıymetli varlıklarını ona emanet ediyorlardı. Çünkü o her konuda el emindi. Yalanını kimse e, iddia edememişti. E, kimse ona hain damgası vuramamıştı. Her türlü. Ee, düşmanca tavırlar takınmalarına rağmen e, ona iftira atmaktan da çekinmemelerine rağmen kimse onun güvenilir ol, olmadığını iddia edemiyordu. Ee, evet o yüzden e, düşmanlarının bile kabul ettiği ve her türlü kıymetli varlıklarını e, sadece ona güvenip teslim ettikleri hal, e, şekilde peygamberimiz el emin idi. İşte böyle El-Emin insanların e, tebliğ ettiği, ulaştırdığı din e, güvenilir bir dindir. E, i̇nsanlar ancak El-Emin olan davetçilerin mesajına kulak verir. Ona gönül verirler. E, onu dinlemeye, onu kabule e, daha meyilli olurlar. İnsanlar ağızlarından bal aksa da, İlim, ilim konusunda derya olduğunu ispat etse de yalancılara, e, ahlaksızlara, e, onu bunu kandıran, dolandıran insanlara e, mesaj olarak e, kulak vermek istemez. Ona gönül vermediği için ona önem de vermez. O yüzden e, Müslümanların ve e, e, olgun insanların her şeyden önce... Güvenilir olmaları, yalancı olmamaları, ihanet eden olmamaları, emanete hainlik yapan özelliğe en küçük çapta yaklaşmamaları, yani mümin olmaları gerekmektedir. Güvenilen, e, her konuda el emin olan e, şahıs olmak zorundadırlar. Evet, sevgili dinleyiciler, bizim... İmanımızın ne kadar kuvvetli olduğu, ne kadar sağlam mümin olduğumuz, ne kadar güvenilir olduğumuzla yakından ilgilidir. Çevredeki insanlar, akrabalarımız, evimizdeki insanlar, eşimiz, dostumuz, iş arkadaşlarımız, çevremizdeki kişiler, ile kafiriyle bize ne kadar güveniyorlar? Bizim e, elimizden, dilimizden ne kadar emin oluyorlar? E, bize nelerini ne kadar itimat edebiliyorlar nice insandan duyuyoruz ki işte e, falan adamın namazına niyazına baktım kılığına kıyafetine baktım evindeki durumuna baktım güvendim işte ortak oldum ya da şu, e, bir an, şu işi yaptık sonra bana şöyle kazık attı dedikleri oluyor hatta o yüzden e, İslam'a ve dine kitaba e, ne kadar ee, zarar verildiğini de görüyoruz. Müslümanın e, bu tür güvene zarar vermesi, güvensizlik durumuna gitmesi, önce itimat telkin ettiği halde sonradan işi üç kuruşluk dünya metai için cennetini sattığı gibi dini de sattığı e, daha kötüsü dini başkalarının nazarında kötü gösterdiği e, konu önce işte El-Emin vasfından uzak, güvenilmeye, itimat edilmeye layık olmayan tavırlar yüzündendir. Avrupalılar e, birkaç milyon söz gelimi e, Almanya'da 3 milyonun üzerinde Türk, 1 e, milyon civarında da başka e, ülkelerden Müslüman olduğu halde e, nice insanın komşusu işinde çalışan veya çevresinde gördüğü insanlardan Müslümanlar bulunduğu halde niye e, İslam'a e, daha çok koşmuyorlar, daha çok rağbet etmiyorlar sorusu Müslümanların maalesef e, yeterince e, insanlara itimat telkin edememesi, güvenilir vasfını kaybetmesi zedelemesinden dolayıdır. Dolayısıyla İslam'ın önünde en büyük engel, İster Müslümanların yaşadığı ülkede ister Avrupa gibi ülkelerde Müslümanların e, el emin vasfından yani gerçek manada mümin olma vasfından kendilerine güvenilen vasıflarından uzak olmaları ya da yeterli şekilde bu vasıflara e, sahip olmamalarıdır. E Sevgili dinleyiciler, imanın bu anlamı aslında çok önemlidir. E, günümüzde olduğu gibi dünya kurulaldan beri insanların sosyal hayatı hep güvenmeye itimat etmeye inanmaya dayalıdır. İman o kadar önemlidir ki en inançsız insanın bile inandığı bazı şeyler vardır. Kendisiyle ilgili, çevresiyle ilgili. Kendisine yer yer inanıyordur. Nefsine güveniyordur. Şeytanına Güveniyor inanıyordur ee, kendi batıl yoldaşlarına inanıyordur ama mutlaka birilerine ve bir görüşe bir düşünceye bir anlayışa mutlaka inanıyordur İnanmadan insan yaşayamaz inanmadan insan insan olamaz mümkün değildir. Çocukken, bebekken annesine güvenecek. Hatta büyüyünce yine annesine, babasına güvenmeye devam edecek. Kardeşlerine güvenecek. Etrafındaki insanlara güvenecek. Hırsızın bile diğer hırsız arkadaşına güvenmediği bir durumda ne olacağını bir düşünün. Yani en ahlaksızın, en inançsızın, en bireysel yaşayıp başka insanlara güvenmeyen kişinin de mutlaka güvendiği, inandığı durumlar söz konusudur hiç inanmayan hiç güvenmeyen kimseye itimad etmeyen e, bir insanı düşünmek mümkün değildir söz gelimi alışveriş yapıyor bir insan e, e, söz e, gelimi e, 10 liralık bir mal aldı e, bozuk parası yok e, 50 lira uzattı e, rahatlıkla güveniyor ki tüccara e, kasada bulunan e, kasadara ee, güveniyor ki üstünü verecek. Ee, yani ben senden 50 lira almadım ee, demeyecek, ee, az önce e, verdiği parayı inkar etmeyecek şekilde olduğuna inanıyor. Ee, dolayısıyla bu inanç, bu güven olmamış olsaydı e, insanlar e, bir alışveriş bile yapamazlardı. Kim hangisinden önce nasıl malı alacak veya parayı verecek üstünü verecek veya işte e, bütün parayı verecek e, sonra e, itimat ettiği için e, problemsiz olarak alışveriş tamamlanacak. Dolayısıyla insanların birbirlerine güvenmediği zaman alışveriş bile yapamayacaklarını düşünebilirsiniz. Ailede insanlar birbirlerine güvenmese ne kadar kaos olur, anormal bir durum olur, aile... Mümkün iki gün bile devam edemez. İnsanın çocuklarına, çocuklarının anne ve babasına güvenemediğini düşünün. Ee, kadınlar kocalarına, kocalar karılarına güvenemediklerini düşünün. Para getireceklerine, işte söz verdince sözlerinde duracaklarına dair hiç güvenmediklerini hesaba katın. Hele hele namus yönüyle birbirlerine güvenmediklerini düşünün. Ee, adam evden gidiyor, kim bilir... Ee, ne haltlar karıştırıyor demiş olsa kadın Kadın e, adam ben evden çıkıyorum akşama kadar işimde gücümdeyim e, Hanımım kim bilir ne haltlar işliyor ahlak ve namus yönüyle e, ben ona güvenemiyorum Diye düşündüğünü hesaba katın e, e, Vesvese e, bu kuşku bu e, aşırı kıskançlık gereksiz yere güvensizlik ee, ...insanın beynini ne kadar tırmalayacak, ne kadar insanı anormal hale getirecek, hayat izinden olacak... ...ve güvenemediği için belki işinden gücünden olacak, e, sağlığını kaybedecek... ...ve her türlü bekçiler, e, gözcülükler ve davranışlarla yine bu işin altından kalkamayacak. Her konuda bir kuşku ile, anormal bir yaklaşım ile, hastalıklı bir kıskançlık ile... E, ...ne yapacak, davranacak ve hayat çekilmez olacak. Hem kendi büyük ızdıraplar içerisinde yaşayacak... ...hem de karşısındaki eşine büyük çapta e, hayatı zindan edecektir. Dolayısıyla insanların birbirlerine mutlaka güvenmeleri gerekiyor. İşte bu güvenen insanların ve güvenilen insanların başında... ...el mümin olan, e, el emin vasfına sahip olan... ...gerçekten Allah'a iman ettiği için... E, iman edilecek esaslara güvenini e, her dem taze tuttuğu gibi kendisi güvenilir olmakta en küçük bir e, problemden cehennemden kaçar gibi kaçan bir yaklaşım söz konusu olacaktır. Evet, e, ilimde güven olmamış olsa, talebe hocasına güvenmese... Ee, okuduğu kitaba insan güvenmese, duyduklarına, okuduklarına, öğrendiklerine hep kuşkuyla baksa insanlar bir e, ilmi gelişme gösterebilirler mi dersiniz? Ee, her türlü e, okudu, okunulan bilgiler e, yer yer akıl süzgecinden ve vahiy süzgecinden elbette geçirilmeli ama e, insan ee, okuduklarının duyduklarının e, tümüne e, güvensiz bir durumda olursa elbette bu konuda e, hiçbir ilmi gelişmenin e, sağlanamayacağını düşünmek gerekiyor. Ee, yine e, mesela bir hastanın doktoruna güvenmediğini doktoruna inanmadığını düşünün nasıl ameliyat bıçağının altına yatabilecek nasıl onun e, yazdığı reçeteyi e, gönül huzuruyla e, uygulayacak nasıl onun tavsiyelerine e, güvenecek ve e, o yüzden nasıl ona teslim olacaktır e, o yüzden e, hayat hemen her konuda böyledir. Ee, i̇şçisine patron güvenecek patronuna işçi güvenecektir yoksa e, benim bir ay çalıştığım halde ay sonunda bana maaş vermez ben bu patrona güvenmiyorum diyen işçi nasıl bir ay e, zahmetle sıkıntıyla e, o iş yerinde çalışabilecektir ya da e, patron işçisine güvenmiyorsa ben bu makineyi nasıl teslim edebilirim bu adamın eline bu büroyu nasıl teslim edebilirim bu hizmetçiye? Ee, bu, nasıl e, bu adamı çalıştırabilirim Bu arada bana ve e, kurumuma e, bir zarar vermiş olsa e, bir kibrit alıp da yakı vermiş olsa e, diye buna benzeyen şeyler düşünmüş olsa e, o yüzden insanların birbirlerine güvenmesi e, yani insanların e, imanın temel özelliği olan güveni e, birbirlerine e, vermeleri çok önemli işte Yeterince iman e, konusu insanların gönlünden çıkınca, insanlar gerçek anlamda mümin olma vasıflarını zedelediklerinde veya e, imanlarına küfür ve şirk karıştırdıklarında, e, üç kuruşluk dünya menfaati için cennetlerini satabilecek kadar dinlerini oyuncak haline getirdiklerinde hayat çekilmez oluyor problemlerin, kaosun anarşinin, terörün her türlü huzursuzluğun arka planında işte bu güvensizlik yatmaktadır. Vatandaşın içinde bulunduğu siyasi yapıya güveni olmaz ise, eğitim kurumlarına sosyal kurumlarına vesaireye itimadı güveni olmazsa, yönetilenler yönetenlere güven duymaz ise yönetenler de Yönettikleri insanlara güvenmez, binlerce kanunla, genelgeyle, yaptırımla hep onları potansiyel bir suçlu görür ve her yoldan kanuni engellerle onların özgürlüklerini her alandan kısıtlamaya kalkarlarsa işte o zaman... Ee, ...zulüm söz konusudur, despotluk söz konusudur, ceberrutluk söz konusudur ve kaosun, huzursuzluğun alıp başını gittiği söz konusudur. İşte böyle güven e, konusunda e, insanlar e, her geçen gün e, güvenilir olma vasfını e, daha bir geri planlara attıkları için e, problemler büyümekte... E, her yerden e, anormal e, sesler, şikayetler e, ço çoğalmaktadır. Ve insanlar başkalarının kendilerine yaptığı e, güven konusundaki hataları bir başkalarından acısını çıkartmaya çalışmaktadır. Yani birisi kendisine kazık attıysa o da e, başkasına kazık atarak e, ödeşmeye çalışmakta. Dolayısıyla... Gücü yeten gücü yetene karşı Hep e, Güveni zedeleyecek Tavır ve davranışlarda bulunmaktadır İşte e, imanla Alakalıdır bu problemler e, Bunların en önemlisi Sevgili dinleyiciler Güvenin, itimadın, emniyetin e, En büyüğü Allah'a Allah'ın dinine Allah'ın kitabına Allah'ın peygamberine gösterilmelidir İşte e, bir mümin her şeyden önce ve herkesten fazla olarak Allah'a güvenen insandır. Öylesine güvenen, öylesine inanan insandır ki Allah ne dediyse onun en küçük bir ihtimal dahilinde, bir şüphe dahilinde onun yalan olma ihtimali yoktur. Allah'ın vaadinden cayma ihtimali söz konusu en küçük milyarda bir ihtimalle bile söz konusu değildir. Allah dediyse doğrudur. Kitap öyle Kur'an öyle dediyse doğrudur. Peygamber gerçekten o sözü söylemişse doğrudur. Bu doğruluk öylesine kesindir ki aklı kabul etmemiş olsa, kulakları, gözleri farklı değerlendirmiş olsa, bütün insanlar farklı şekilde değerlendirmiş olsalar, buna benzeyen daha başka ihtimaller bile olsa onun imanında, güven ve itimadında en küçük bir zarar gelmez. Dolayısıyla mümin her şeyden önce ve her şeyden çok olarak Allah'a güvenen insandır. Allah'ın bütün emirlerinin kendisine fayda getirdiğine inanan insandır. Allah neyi yasak kıldıysa kendisinin e, zararına olduğunu en iyi bildiğinden, Allah'ın kendisini e, her şeyden daha çok sevdiği ve herkesten daha fazla merhametli olduğundan dolayı onu sevdiğinden yasak koymasını e, değerlendiren Allah'a güvenen insandır mümin. Allah'a öyle güvenir ki e, onun hükümlerinde, onun kanunlarında, onun emir ve yasaklarında, onun dininde en küçük bir yanlışlığın olmayacağını, bütün dünyadaki insanlar farklı bir düzen farklı bir e, hüküm farklı bir anlayış farklı bir yaşam tarzı farklı bir dünya görüşü konusunda birleşseler bile o değil mi ki mümindir değil mi ki Allah'a iman ediyordur o sadece e, e, Allah'a güvenmenin e, bütün dünyaya muhalefet etme pahasına ee, yanında olacak tercihini Allah'tan yana yapacaktır. O yüzden mümin erkek ve mümin hanımların Allah'ın ve Rasulünün hükmettiği bir konuda başka bir seçeneği, başka bir muhayyerliği, başka bir tercih veya alternatif arama hakkı söz konusu değildir. Ee, Ahzab suresinin 36. ayetinde Cenab-ı Hak açık bir şekilde bunu ifade eder. Neden dolayıdır? Çünkü mümin e, Allah'ın ve Rasulünün Hükmünün her türlü hükümden, her türlü emir ve yasaktan çok daha doğru olduğuna, çok daha kendisi için dünya ve ahirette faydalı olacağına inanan insandır. O yüzden başka bir alternatifi e, düşünmez, aklının ucundan bile geçirmez. Mümin her şeyden önce Allah'a iman eder. Allah'a iman eden bir mümin Allah'ın iman edin dediği hususlara da iman eder. İşte bunlar e, hulasa olarak e, özet bir şekilde amentü dediğimiz e, iman esasları içerisinde, imanın rükünleri arasında e, sayılmıştır. Allah'a, meleklerine, kitaplara, e, peygamberlerine, ahiret gününe, e, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine e, iman etmek şeklinde. Dolayısıyla e, Allahü Teala bu imanımızı o kadar önemsemektedir ki e, Mekke'de inen bütün ayetler e, sadece ve sadece imanla alakalı, tevhidi pekiştirmek, şirkten insanları uzaklaştırmakla alakalı e, hususlardır. E, hemen hiçbir e, e, ibadetle alakalı e, emir ve yasakla ilgili e, ayetler Mekke'de inmemiştir istisna dışında. Dolayısıyla hep e, i̇man ve imanı takviye edecek e, hususlarla ilgili ayetler inmiştir. Medine'de de inen ayetler hep imanı sağlamlaştıracak, ona vurgu yapacak, ona atıfta bulunacak şekildedir. Emir ve yasakların bildirildiği ayetlerde bile, medeni ayetlerde hep imana atıfta bulunur. Ey iman edenler şunu yapın, şundan sakının denilir. Dolayısıyla eğer iman ediyorsanız, Allah'a güveniyorsanız, Öyleyse bunu yapmak zorundasınız. Bunu yapmanız size fayda getirecektir. Bundan kaçınmak size fayda getirecektir. Eğer Allah'a iman ediyorsanız böyle yaparsınız diye e, Allah emir ve yasaklarını bildirdiği hususlarda bile hep imana vurgu yapar. Yine Nisa suresindeki ayet çok önemlidir. Ey iman edenler iman edin der cenab Hak. Dolayısıyla ee, i̇man edenlerin her an imanlarını tazelemeleri, imanlarını canlı, taptaze tutmalarını, imanlarını e, bilinçli hale getirmeleri, imanlarını bütün işlerinde, davranışlarında, sosyal, ailevi ve bireysel yaşantılarında e, imanlarını e, değerlendirerek davranışlarda bulunmalarını ister Cenab-ı Hak. Yine ey iman edenler iman edin ifadesi nasıl iman edilmesi gerekiyorsa öyle iman edin dilinizle inanmış olabilirsiniz sadece kalbinizle inandığınızı düşünmüş olabilirsiniz sadece düşünce olarak e, İslam'ın e, en büyük, en güzel, en doğru din olduğunu değerlendirmiş, düşünmüş olabilirsiniz. Ama bunlar yetmez. Bütün organlarınızla ve hiç şek ve şüphe duymadan, başka bir alternatife, en küçük bir kapı aralamadan, bütün varlığınızla, bütün bilincinizle, bütün benliğinizle, bütün organlarınızın davranışı, sözlerinizin tutarlılığı, gönlünüzün bütün zerreleri, düşünce ufkunuzun, bütün Ayrıntılarıyla iman edin e, demektedir Cenab-ı Hak. Eğer bu anlamda iman etmiş kamil sağlam e, bütün organlarımızla ispat ettiğimiz şekilde bir iman etmişsek o imanda devam edin anlamına gelir ayet. Ey iman edenler iman edin sağlam bir şekilde iman ettiyseniz bunu her an e, bu sıcaklık içerisinde bu canlılık içerisinde bu kalite bu, bu keyfiyet bu güzellik ve özellik içerisinde bulundurun ve ölünceye kadar imanınızı e, şüpheye ve zaafa uğratmayın ve ancak mümin olarak müslüman olarak vefat edin e, mümin olarak hüsnü katime ile ölün anlamına gelecektir o yüzden iman e, Kur'an'ın en önemli vurgusudur bizim her şeyden önce e, problemimizin imanla ilgili problemler olup olmadığını değerlendirmeliyiz. Sevgili dinleyiciler, e, e, dikkat ediyorsak farkındayızdır. E, İslam düşmanları hep e, Müslümanların gerçekten iman edip etmemesini önemsemekte. E, yeni dünya düzensizliği denilen, dünyaya çeki düzen veren şeytani güçler, e, Büyük Orta Doğu projesi ve İsrail'in e, her türlü e, lojistik desteğiyle e, insanların imanına müdahale etmek istemektedirler. E, e, gazetelere e, işte e, yayın organlarına yansıdığı şekilde e, ılımlı İslam tabirleri e, laik muhafazakar demokrat İslam tabirleri alabildiğine e, ne yapılmakta? E, teşvik görmekte ama e, kaynağa bağlı, Kur'an'a ve sünnete bağlı e, onların yanlış olarak fundamentalist dediği, kökten dinci dediği, e, dinin temel esaslarına bağlı Tevhidi esaslar içerisindeki gerçek imana, gerçek İslam'a bugün egemen güçler, tağuti zihniyetler, işte dünyaya çeki düzen vermeye, daha doğrusu düzensizlik vermeye kalkan ideolojiler engel olmaya çalışmakta, onu terörize etmekte, ona çamur atmakta, onu karalamaya çalışmakta, insanların gözünden düşürmeye gayret etmektedirler. Dolayısıyla... ...böyle bir problemi kafirler bile değerlendiriyor. Hangi problemi? imanın nasıl bir güven, nasıl bir itimat, nasıl bir emniyet olup olmadığı konusunu... ...yani diliyle iman ettiğini söylesinler... ...şekilsel olarak bir iki ibadeti de yerine getirirse getirsinler... ...ama kafirlerin istediği gibi yaşasınlar... Onların dünyaya baktıkları gibi baksınlar, kapitalistçe yaşasınlar, işte onların anladığı anlamda laik ve kapitalist olsunlar, demokrat olsunlar, ama Kur'an'a ve Sünnet'e tümüyle bağlı olmasınlar istemektedir egemen güçler. Dolayısıyla Allah'a dinin bir ucundan, dilin bir ucundan ibadet ederek. Ee, bir kısım e, imanla alakalı şeyleri taşısa da aynı zamanda tavuta da iman ederek tavuta da güvenerek zalim ve kafirlere de e, düşmanlık yapmadan onları da dost kabul ederek onlara benzemeye çalışarak ılımlı dedikleri e, su katılmış e, Efendim e, sulandırılmış önemli Asli yapısından tahrif edilmeye çalışılmış farklı bir dine, farklı bir inanç sistemine inanmış olsunlar e, dener denilir. O yüzden insanlar e, göklerde hakim olan e, sözü sadece tabiat güçlerine, yağmura, güneşe, rüzgara geçen e, bir Allah inancına karşı çıkmıyorlar. Ama e, yeryüzünde e, hükümleri geçerli olan, ekonomide faizin reddedilmesinden tutun da haram denilen alışverişe kadar e, onların e, nizama konulduğu eğitim sisteminden ahlaki ilkelere kadar kıyafetlerden e, her türlü e, e, sosyal hayattaki ve siyasi hayattaki e, uygulamalara kadar e, Allah'ın ve Rasulünün tek hüküm kaynağı olacağı e, sistem olan e, İslam'ın e, hakim olduğu Allah'ın e, ...hükmünün her yerde tek e, hüküm kaynağı olarak geçerli olmasını insanlar istemiyorlar. Dolayısıyla camide ayrı bir tanrı, sokaklarda, e, resmi kurumlarda, e, sosyal ilişkilerde ayrı tanrılar istiyorlar. Ayrı e, hükümler, ayrı e, güçler istiyorlar, ayrı otoriteler istiyorlar. İşte bu la ilahe illallah'a Allah'tan başka tek e, e, Allah'tan başka hakim Allah'tan başka otoriter Allah'tan başka yegane sevilecek temel olarak sevilip korkulacak e, temel olarak güvenilip dayanılacak e, ve e, tek mana e, her e, e, alanda hükmünün geçerli olacağı e, başka bir otorite yoktur sözünü e, kabullenmek istemiyorlar. Sevgili dinleyiciler. Dünya böylesine e, şuurlu bir şekilde tevhide sahip olan e, Allah'a hakkıyla iman edip ona tümüyle güvenen ve diğer insanlara da güven telkin edip onların emanetlerine ihanet etmeyen eliyle ve diliyle e, bütün organlarıyla insanların zararını en küçük çapta düşünmeyen e, ve insanlara faydalı olmak için güvenen her türlü fedakarlıkları seve seve e, göze alabilecek şuurlu bir müminden korkuyor e, zalimler, kafirler. E, e, Siyonist rejim elli civarındaki başlarında zalim tağut olan Müslümanların e, başındaki yöneticilerden ve o ülkelerdeki insanlardan mı korkuyor? 2 milyara yakın Müslüman kesimden mi korkuyor yoksa e, e, 100 bini belki bulmayan elinde taştan başka atacak silahı olmayan ama şahadete susamış tevhidi e, tümüyle özümsemiş Allah için şehit olmayı seve seve dünyevi her şeye tercih edebilecek 13-15 yaşındaki çocuk ve delikanlılardan mı korkmaktadır? Daha doğrusu soruyu şöyle sormak uygun olur. Siyonist rejimler, kapitalist sistemler ve onların arkasındaki Amerikan emperyalizmi başta olmak üzere batı sömürücü zihniyeti bu kadar mümkün. ...Müslüman olduğu iddia edilen... ...ülkelerin silahlarından... ...onların yöneticilerinden mi... ...korkmakta yoksa... E, e, ...Hamas'tan... E, ...veya ona benzeyen... ...Filistin'deki... ...Allah için... ...Allah'ın askeri konumunda... ...olduğundan başka bir özelliği... E, ...kabul etmeyen... E, tevhidi benimsemiş, özümsemiş, canlı şehitlerden mi korkmaktadır? Ee, dolayısıyla e, soruyu biraz daha netleştirerek, e, onlar başka ideolojilerden, e, kafir ve zalimler, e, herhangi bir ideolojiden, herhangi bir e, e, zihniyetten mi korkmakta, yoksa la ilahe illallah'tan mı? E, onların fundamentalist dedikleri Kur'an'a ve sünnete ...kökten, temelden bağlı olan, şuurlu, samimi ve taviz vermeyen, e, nihai tercihini Allah'tan yana yapmış, e, hayatta yaşama gayesinin Allah'a kulluk olduğu şuuruna ulaşmış, e, inançtan mı, bu inanç e, esasına sahip olan kişilerden mi korkmaktadır diye sorduğumuzda e, herhalde ikinci şık e, cevap olarak... ...işaret edilecektir. Evet sevgili dinleyiciler... ...işte imani esaslara... ...sahip olmayan insan... ...Allah'a verdiği sözde durmadığı için... ...insanları haydi haydi... ...kandıracaktır. Rabbiniz kim sözüne... ...kalu bela dediğimiz... ...ruhların yaratıldığı anda... ...ruhlar... ...sen bizim Rabbimizsin... ...diye Allah'ı işaret ediyorlardı. Dolayısıyla... Ee, Rablerinin tek Rablerinin Allah olduğunu ikrar ediyorlardı. Bu sözlerinde samimi olmayıp küfre ve şirke sapan, e, dolayısıyla e, Kur'an'ın yolundan sapma gösteren insanlar, Allah'a verdiği sözde durmamış insanlardır. Bu kimseler başkalarına verdiği sözde ne kadar samimi olabilirler, ne kadar başkalarını kandırmaya çalışmazlar, başkalarını aldatmaya gayret etmezler. Tercihini ahiretten yana, cennetten yana, Allah'ın rızasından yana yapmayanlar, elbette dünyadan, dünyevi, basit menfaat ve çıkardan yana yapacaklar. Dolayısıyla menfaatleri, çıkarları olduğunda, Onları zapt edecek hiçbir güç, hiçbir otorite olmayacak, kandıramayacakları, e, kazık atmayacakları hiçbir şahıs olmayacaktır. E, Polis de koymak, kanun da koymak, ceza da koymak... E, bu insanları e, ıslah etmeye yeterli olmayacaktır. E, polise de bir başka polis e, kanunun da e, lastik gibi sündürülmesine engel olunacak ayrı bir otorite e, hakimin avukatın rüşvet yememesi içinde e, ayrı bir disiplin gerekecektir. Kanunları e, koyanlar da beşer değil midir? E, beşeri e, e, iktidarlarda. Dolayısıyla e, beşerin ...tümüyle doğruyu, hakkı, adaleti e, bulması imkan haricidir. E, e, bulunan bazı hakkı, hakikati de e, hiç tavizsiz uygulaması yine beşer için e, ilahi e, sığınak yok ise, ilahi yardım ve lütuf yoksa, ilahi hükme tümüyle itimat etmek ve tümüyle mümin olmak söz konusu değilse e, imkan haricidir. O yüzden sevgili dinleyiciler... Allah'a hakkıyla iman edilmeyen yerde e, ciddi manada kaoslar, e, anormallikler, e, terör, anarşi, e, huzursuzluk ve üçkağıtçılık, kandırmalar, kapkaçlar, hortumlar alabildiğine e, büyüyecektir. E, kişilerin itimadı birbirlerine gittikçe azalacak, e, artık herkes birbirinden şikayetçi olacaktır. Yönetenlerin yönetilenden, yönetilenlerin tümünün yönetenlerden, şikayeti olacak, birbirlerine itimat etmeyecek, güvenemeyeceklerdir. çünkü esas güven kaynağının iman ve imanla alakalı hususlar olduğu ihmal ediliyor, unutuluyor demektir. Kur'an peygamberlerin her şeyden önce, herkesten önce emin yani güvenilen kişiler olduğunu ifade eder. A'raf Suresi 68. ayette, Şuara Suresi 107. ayette. O yüzden ee, peygamberlere vahyi ulaştıran e, Cebrail'in de el emin olduğunu şu ara suresi 193. ayette ifade edilir ee, işte peygamberimiz başta olmak üzere bütün peygamberlerin e, Allah'tan getirdiklerine e, tümüyle iman ederiz o peygamberlere iman ettiğimiz gibi çünkü e, onlar güvenilen, iman edilen e, özellikle e, kişilerdir. Kur'an İnsanın büyük sorumluluğundan bahsederken e, insanı emaneti yüklenen varlık olarak tanıtır. E, Asab suresinin 72. ayetinde e, emanet imanla aynı kökten gelen ve yine güvene tevdi edilmiş şey anlamı taşıyan bir e, yaklaşımla e, vurgulanır. Biz e, insana emaneti e, arz ettik. Daha önce emaneti e, semavata, arza, dağlara arz etmiştik. Onlar bu emanetin, e, bu kulluğun, bu tevhidi esasların e, yaşanıp e, dünyaya hakim kılınması konusunda e, kendilerine güvenemediler. Bunu tam manasıyla yerine getiremeyeceklerini düşündükleri için bundan kaçındılar. Ama insanoğlu bu emaneti yüklendi denilir. Dolayısıyla... E, e, itimada e, layık olduğunu e, ortaya koyan, iddia eden e, ben bu emanete ihanet etmem, bu emaneti yüklenebilirim diyen e, insandır. İşte halifelik de bu yüzden insana e, havale edilmiştir. Dolayısıyla e, emanet güvenilmekle alakalıdır. Allah e, kullarına, insanlara güvenmekte ve insanlara emanetini e, arz edip onlara havale etmektedir. Dolayısıyla mukaddes emanet Kur'an başta olmak üzere İslam'ın hakikatleri e, peygamberi e, sünnet ve yol sırat-ı müstakim denilen e, en doğru e, dünyayı huzura, ahireti cennete e, çevirecek e, yaklaşım e, insanlara emanet edilmiştir. İşte bu emanet dinle alakalı, tevhidi esaslarla alakalı, Allah'a kullukla alakalı düsturlardır, prensiplerdir. İman sahibi aynı zamanda kendisine güvenilen emanet sahibidir. İman sahibine emanet edilen insana mümin denilir ki müminin bir anlamı da emanet taşıyan anlamına gelir. Bir anlamı güvenen ve güvenilen olduğu gibi bir anlamı da demek ki kendisine emanet verilip emaneti taşıyan kimse demektir. Mü'min hem Allah'ın hem de insanın sıfatıdır sevgili dinleyiciler. Esmaül Hüsna'dan biri de el-Mü'mindir. Allah'a güvenmeyi ifade eder. El-Mü'min kendisine güvenilen demektir. Dolayısıyla Allah her konuda kendisine güvenilendir. O sözlerinde, hükümlerinde, emir ve yasaklarında, gönderdiği dininde, peygamberlerinde ve her konuda, her şeyde güveni hak edendir. Dolayısıyla mümin her şeyden önce Allah'a güvenen insandır. İman bu karşılıklı güvenin işleyişidir. Dolayısıyla Allah'a güven tam olmadan, İman olmaz. Allah'a güvenin tam olması için de onu her şeyden fazla sevmemiz, onun emir ve hükümlerini de her şeye tercih etmemiz gerekir. İman edenlerin Allah'a sevgileri her şeyden daha çok fazladır denilir. Bakara suresi 165. ayette. Evet sevgili dinleyiciler, işte imanın emanete ihanet etmemek, emanetin kendisine verilen durumda olduğunu bilmek emaneti taşımak ve güvenilmek e, ve Allah'a hakkıyla güvenmek anlamına geldiğini, ...ifade edeyim. İnsanlar bugün bize ne kadar güveniyor... ...ne kadar emanetlerini... ...en küçük bir e, şüpheye düşmeden... ...verebiliyorlar. Nelerini ne kadar... ...emanet edebiliyorlar. Maalesef Müslümanlar bile Müslümanlara... ...itimat edemeyecek, güvenemeyecek... ...hale geldi. Kardeş kardeşe güvenemiyor... ...mümin mümine güvenemiyor. Bu e, aslında... ...çok büyük bir tehlike, çok büyük... bir ...problemdir. İnsanlar... ...bankaya güvendiği kadar... E, zalim ve kafirlere güvendiği kadar, e, tağutlara güvendiği kadar, e, onların e, anlayışlarına, yaklaşımlarına güvendiği kadar müminlere, imana, dine güvenmiyorlarsa bunda e, ciddi bir problem vardır. Bu problem aslında akaidle ilgili bir problemdir. E, dolayısıyla insanların imanlarını test etmeleri için kime ne kadar güveniyorlar? ...kimin kendisine ne oranda e, güvendiğini e, değerlendirecek kadar e, güvenilir olduklarını gösteriyorlar. E, evet güvenilmek imanla alakalıdır. Bir hadis-i şerifte e, Müslüman elinden ve dilinden insanların salim olduğu... ...mümin eliyle ve diliyle kendisine insanların güvendiği insandır. Muhacir de Allah'ın yasaklarından kaçan kişidir denilir. O yüzden elimizden ve dilimizden insanlar güvenmiyorsa, e, her konuda bize itimat etmiyorlarsa, biz bu itimadı telkin etmiyorsak, kişiler en kıymetli mallarını, ahlaklarını, namuslarını, e, şereflerini, izzetlerini, işlerini, güçlerini e, güvenerek bize e, emanet etmekte tereddüt ediyorlarsa, bizim imanımızın e, bizi kurtaracak durumda olup olmadığını tekrar e, kontrol etmemiz e, ...sağlama yapmamız gerekmektedir. Evet sevgili dinleyiciler... ...iman e, her şeyden e, önceliklidir, her şeyin esasıdır e, diyoruz. Bugün e, insanlar imanı bir kimlik olarak, imanı bir şahsiyet, bir özellik olarak... ...imanı her şeyden önce bir ölçü olarak üzerlerinde taşıyorlar mı? Ne oranda taşıyorlar işte bir Taksim meydanına veya kalabalık caddelerin bir uygun yerine bir masa atılsa ve sorulsa insanlara 8-10 seçenekli kendinizi hangi vasıfla hangi kimlikle tanıtıyorsunuz işaretleyin diye seçenekler verilse söz gelimi Türk olmak, Kürt olmak, Türkiye vatandaşı olmak Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu olmak, işte falan sporcunun, falan futbolcunun hayranı olmak, Avrupa Birliği mensubu olmak, Avrupalı olmak, demokrat olmak, muhafazakar olmak, layık olmak, Atatürkçü olmak ve benzeri şeylerin içerisine bir de Müslüman olmak, mümin olmak ifadesi katılsa. Kendinizi Tek kelimeyle e, tanımlasanız hangi sıfatla hangi kelimeyle tanımlarsınız dense yüzde 99 bilmem onda e, dokuz diye e, kimin söylediği kimin e, hangi e, araştırmayla tespit ettiği bilinmeyen o e, yuvarlak e, ifade e, ...nin ne kadar doğru olup olmadığı ortaya çıkacaktır. İnsanlar her şeyden önce kendilerinin mümin olduğunu, kendilerinin Müslüman olduğunu... ...başka isimlerden önce, başka sıfatlardan, kendisini tanıtacak başka özelliklerden önce... ...her şeyden önce mümin olduklarını gerçekten e, işaret olarak e, bile soracaklar mı? E, kaç da kaç insanlar sorar? E, bu... Kendisini Müslüman olarak e, diğer vasıflardan önce tanımlayan, kimlik olarak kendisini her şeyden önce mümin kimliğiyle tanımlayan insanların da e, işte parayla imtihan olduğunda, e, makamla imtihan olduklarında, e, bazı sosyal statülerle imtihan olduklarında mümin kimliğini ne kadar koruyabileceklerini e, değerlendirmekte ikinci bir imtihan, ikinci bir e, e, sayının azalmasını gerektirecek e, bir işlem e, olacaktır. E, o yüzden e, mesela e, yine insanlara sunulsa kalabalık bir caddede e, sizi Amerika'ya veya Avrupa Birliği e, ülkelerine göndereceğiz. Ayda e, söz gelimi 5 bin dolar veya 5 bin euro e, aylık alacaksınız. Ama ee, size kilisede iş verecekler ya da e, Hristiyan olduğunuza dair şu kağıdı dolduru vereceksiniz ee, deseler e, e, Efendim e, bu toplum yüzde doks99 onda Müslümandır işte binde bir e, ancak insan e, bu şartlarla Avrupa'ya gitmeyi orada yerleşmeyi kabul eder yoksa e, insanlar e, imanlarına zarar verecek bir davranışla 5000 dolar değil 500 milyar dolar verseler tenezzül bile etmez e, deyip de e, e, ülkemizde böyle insanların çıkmayacağını iddia edebilecek e, ya da e, hiçbir e, e, oranda yüzde1 bile etmeyecek e, e, azınlıkta insanın çıkabileceğini söyleyebilecek kaç kişi çıkabilir içimizden. Sevgili dinleyiciler yine bu güvenle ilgili ne kadar mümin olduğumuzla ilgili düşünmüş olsak sahabeyi zaman tünelinden geçirmiş olsa e, insanların gücü yetmiş olsa faraza yani olmaz ya olduğunu düşünsek sahabe e, 2005 yılının e, işte söz gelimi. E, Taksim'ine, Beyoğlu Caddesi'ne ya da ne bileyim e, bir bayram töreninin yapıldığı yerlere bir meclise, bir meyhanenin bulunduğu yerlere, bir kalabalık caddelere, e, bir işte eğlence kurumlarına e, gece e, işte eğlenilip e, içilen yerlere bir e, e, tapınak haline gelmiş e, müzikoller veya stadyumlara e, sahabe konuşlanmış olsa Efendim zaman tünelinden geçip oralara gelivermiş olsa Gördüğü manzara karşısında buradaki yaşayan insanların Gerçekten Allah'a ve Resulüne iman eden müminler olduğuna şahitlik yaparlar mı dersiniz? Dolayısıyla onlar bizi görseler e, ne kadar mümin derlerdi Ne kadar e, iman ettiğimizi değerlendirirlerdi e, Kimi iş yerlerini görmüş olsalar Kimi çalışma şartlarını görmüş olsalar, işte evlerinde yan gelip yatan, namaz vaktinde namaza bile yönelmeyen ama kıblesinin 8-10 saat televizyonların yönlendirdiği taraf olan, dolayısıyla kıbleyi Kabe değil de televizyonların oluşturduğu ee, bir yapı e, yönlendiren bir durumda e, evlerimize bakmış olsaydı sahabi ne kadar bizi mümin olarak kabul ederdi e, mümin olmak sevgili dinleyiciler her şeyden önce e, kimlik sahibi olmaktır e, Allah'a iman ettiğini Allah'a e, söz verdiğini e, bilmek demektir evet e, la ilahe illallah demek e, Allah'la antlaşma yapmak demektir. Bu öyle bir antlaşmadır ki kulla Allah arasında bundan dönmek insanı mürtet dediğimiz dünyada ve ahirette çok feci durumlara düşürebilecek bir dönekliktir. Allahü Teala insanoğluna e, cüz'i de olsa irade vermiştir. Dilerse insan e, Rabbinin gösterdiği yolda ee, ...gitmeyebilir, ona inanmayabilir, ahirette azabı kendisine ait olmak üzere, dilerse Müslüman olmayabilir. Ama bir de Müslüman olursa, hür iradesini Allah'ın gösterdiği yola, hidayet tarafına yöneltirse, Müslümanlığı kabul ederse... ...ondan sonra döneklik yapması, ondan sonra Rabbine isyan etmesi, ondan sonra İslam'ın emirlerine... Uymayacağım demesi, ben kendim istediğim gibi hareket ederim, kimse bana, bana karışamaz demesi, Allah'ın koyduğu hudutları tanımaması, e, Allah'ın emirleri tebliğ edildiği halde e, işte ülkede demokrasi var, kimse benim yaşayışıma karışamaz, özgürlük var, benim özgürlüğüme kimse müdahale edemez diye Allah'ın emir ve yasaklarının kendisine tebliğ edilmesine bile rıza göstermeyen bir tanım takınması işte o kişinin müslüman olması dışına çıkmasına sebep olacaktır. Müslüman için bunların hiçbiri kabul edilemez. Kişinin müslüman olması, mümin olması çok zor değildir. Büyük merasimlere, önemli formalitelere veya din adamı denilen insanların herhangi bir e, kişinin yapacağı bir şeye e, ihtiyaç duymaz. Böyle bir e, söz konusu, e, durum, e, e, ihtiyaç e, duyulmaz. Mümin olmak, la ilahe illallah veya eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu demekle e, başlamış olur. Bu sözü inanarak, manasını bilerek kabul ederek söyleyen kimse bu söylediği andan itibaren e, Müslüman olur. Dolayısıyla bir insanın Müslüman olması için sadece bu sözleri söylemek ve bu söylediklerine teferruatlı olarak iman etmek ve hayat sistemini de bu söylediği esaslara göre tanzim etmek yeterlidir. Fakat zor olan nedir e, sevgili dinleyiciler? Müslüman olarak kalmaktır, Müslüman olarak yaşayabilmektir, Müslüman olarak ölmektir. Evet Müslüman olmak zor değildir hele annesi babası Müslüman olan e, ezanların okunduğu Müslümanlığın az çok öğrenildiği öğretildiği yerlerde Müslümanların yaşadığı memleketlerde doğup büyüyen insanların e, e, yaşadığı inandığı şeyin zor olanı Müslüman olarak ölmeleridir. Müslüman olarak hayat sürmeleri e, Müslüman olarak Rablerine kavuşmalarıdır. İşte Müslüman olduğumuzu e, ifade ettiğimiz e, la ilahe illallah Allah'la yapılan bir antlaşma olduğu gibi e, yaşanılacak hayat programını, izinden gidilecek hayat önderini, yönelinecek hayat gayesini, hayatın hangi amaca hizmet edip kime kulluk yapılması gerektiğini e, belirleyen e, Allah'tan başka hakim, otoriter, e, bütünüyle sevinilip, sevilip, bütünüyle korkulacak bir zatın olmadığını kabul ve Hz. Muhammed'in tek önder, tek lider izinden gidilecek tek rehber kabul etmek anlamına gelecektir. İşte bir kafirin Müslüman olması, şadet kelimesi dediğimiz ya da tevhid kelimesi dediğimiz bu kelimeleri e, söylemesine bağlıdır. Dolayısıyla bunları söyleyip kalbiyle inandığı ve bunlara e, inanıp e, bu ilkelere bağlı kaldığı müddetçe o kimse e, Müslümandır, mümindir. E, ama e, Papağanvari olarak bu kelimeleri sözde sözle, sözlediği halde e, bunlara yeterince inanmayan e, dolayısıyla inancına şirk kaçıran, şirk e, karıştıran e, kişilerin e, imanını e, Kur'an reddetmektedir. Maalesef bugün e, insanların e, çoğu İmanlarına şirk karıştırmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinde insanların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmıyorlar, inanmazlar der. Dolayısıyla günümüzde inandım diyen, müminim diyen, Müslümanım diyen nice insanlar bilinçli veya bilinçsiz. İşte çevrenin etkisiyle, düzenlerin etkisiyle, kafirlerin, müşriklerin etkisiyle ne yapmakta? E, i̇manlarına şirk karışmak, karıştırmakta e, dolayısıyla kabul olmayacak bir imanla inandığını e, zannetmektedir. Kur'an-ı Kerim daha ilk ayetlerinde Bakara suresi 8. ayette insanların bir kısmı ben Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorum, inandım, iman ettim dediği halde onlar Bilin ki iman etmiş değillerdir, mümin değillerdir, e, gerçekten inanıyor değillerdir der. Dolayısıyla ben müminim diyen, ben iman ettim diyen insanların tümünün mümin e, olmadığını, içlerinden bir kısmının e, bu söze rağmen e, mü, münafık veya kafir olduğunu e, Kur'an-ı Kerim net bir şekilde e, ifade eder. Evet sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla... Ee, Şahadet ve tevhid kelimesi Allah'a söz vermektir, şahit olmaktır. Kesinlikle inanıp, yemin edercesine, e, yakini bir şekilde Allah'a ve Resulüne, e, onların koyduğu ilkelere teslim olmayı ifade eder. E, Kelime-i kalbiyle doğrulayan, diliyle açıklayan kişi işte o zaman mümin e, kişidir. Allah'ın bütün insanlar için seçip görevlendirdiği son peygamberimizi, e, dili kalbini doğrulayarak kelime-işahatet getiren kimsenin e, Allah'ın varlığına birliğine ortak olmadığına, e, Peygamber'in de onun kulu ve Peygamber olduğuna inan kişinin mümin olduğunu ve o kimse'nin kimsenin cennete gireceğini müjdelediğini e, anlıyoruz. Dolayısıyla e, bir kimse cenneti hak etmesi için Başka müminler tarafından da kardeş kabul edilmesi için gerçekten inanılması gereken esaslara şek ve şüpheye düşmeden tümüyle inanması gerekir. Bugün bazılarının yanlış olarak zannettiği gibi problem Allah'ın varlığını kabul etmek değildir. Problem komünist veya kapitalist olmamakla yeterli olmak değildir. Problem. İmana şirk karıştırmamak, tevhidi anlamda Allah'ın inanılmasını istediği bütün esaslara Allah'ın istediği gibi inanıp onu inandığını e, davranışlarıyla ispat etmektir e, esas önemli olan. İşte, ...bu konudaki problemler, bu konudaki hastalıklar, bu konudaki yanlışlıklardır ee, esas dikkat edilmesi gereken, e, üzerinde durulması gereken hastalıklar, anormallikler. Sevgili dinleyiciler bugün iman konusuna giriş yapmaya çalıştım. Ee, i̇nşallah e, önümüzdeki haftalar e, iman konusunu e, e, alabildiğine e, ayetler ve hadisler ışığında güncel problemlere de değinerek... E, işlemeye çalışacağım. Rabbim e, e, müminim diyen insanları hakkıyla iman eden, e, kendisine tümüyle güvenen e, insanların da kendisine güveneceği e, olgun, kamil e, insanlar e, eylesin. Allah'a verdiğimiz sözlerde samimiyetle durmak, Allah'a ver Allah'la yaptığımız antlaşmayı bozmamak, e, insanlara karşı da güvenilirliğimize halel getirmemek e, gibi bizi erdemlerle güçlendirsin. E, hepiniz hayırlarla kalın, güzelliklerle kalın, Allah'a emanet olun sevgili dinleyiciler.